374 numaralı konu, Uhud savaşında Ensardan şehit düşen yedi kişinin kıssası, evet, müşrikler Uhud gününde peygamberi ablukaya aldılar, Hazreti peygamberin yanında Ensardan yedi, Kureyş'ten de bir kişi vardı, peygamber, bunları bizden kim uzaklaştırırsa o cennette benim arkadaşımdır, dedi, Ensardan bir kişi şehit düşünceye kadar onlarla savaştı, onlar tekrar peygamberi ablukaya aldılar, peygamber, kim bunları bizden uzaklaştırırsa, o cennette benim arkadaşımdır, dedi, ve bu durum yedi Ensari şehit düşünceye kadar devam etti, ve Hazreti Peygamber, biz arkadaşlarımıza insaflı davranmadık, buyurdu.